Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Rübâdetü Küsâmit radıyallahu anh. Ramazanın yaklaştığı bir günde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu naklediyor. Etâküm şehri Ramazan. Ramazan size geldi. Şehri bereketin bir bereket ayı yavşâkümullâhu fihi. Bu ayın içinde Allah sizi rahmetiyle kaplar, rahmetine daldırır ve yün rahmete, rahmeti üzerinize indirir ve Yahuttu yehuddu'l hataya, hataları, günahları, daha önce işlemiş olduğunuz cürümleri kaldırır, siler ve yesteci bu fi dua ve duayı bu ayda kabul eder. Ve, yenzur, ve yok yenzurullahu teala ila tenaf, tenafis fihi bu aydaki hayra yarışmalarınıza nazar eyler Cenab-ı Hak Teala Hazretleri e, oruç tutuyorsunuz, Kur'an okuyorsunuz efendim bilmem e, namaz kılıyorsunuz teheccid kılıyorsunuz teravih kılıyorsunuz bu gayretlerinize Hayır da ibadette yarışmanıza nazar eyler. Ve yubahi büküm melaiketehu ve meleklerine sizlerle iftihar eder. Bakın benim kullarım ne güzel ibadet ediyorlar diye. Fe erullah min enfusikum hayra kendinizden Allahu Teala hazretlerine bu ayda hayır ortaya koyunuz, hayır çıkartınız, ibadet yapınız, ki Allahu Teala Hazretleri sizin hayrınızı görsün. Fe inne şakiyye men harume fihi rahmetallah e, şakiy olan kimse bu ayda Allah'ın rahmetinden mahrum kalan kimsidir. E, ma, e, Allah'ın rahmetine erememiş olan kimse gerçekten bedvah şakiyi eşkıyadan kötü, berbat bir insan demektir diyor. Peygamber Efendimiz Ramazan gelmeden önce Ramazan'ı bu kelimelerle tasvir buyurmuş. Şimdi <gülüyor> bu kelimeler üzerinde biraz durmak istiyorum. Allahu Teala Hazretleri günleri güzel değerlendirmeyi nasip etsin. Efendim, ibadette, zikrinde, şükründe güzel kulluk yapmakta kendisine tevfikini bizlere refik eylesin, yardım eylesin, lütf eylesin. Bir kere diyor ki şehri bereketin, bereket ayıdır Ramazan. Maddeden de öyledir. Sofralar bereketlenir, zamanlar bereketlenir, ömürler bereketlenir ve her taraftan bereket fışkırır. Müminin hayatına hayır ve bereket gelir, çoğalma olur. Her şeyde bir bolluk belirir, manevi bir teyiz olur. Hem maddi eşyada, evdeki parada, pulta, kesedeki efendim, kasadaki imkanlarda, sofradaki yiyecek, içecekte Efendim her şeyde bir güzellik, bereket olur. Çünkü Allah bu ayı bereketli bir, bereketin coştuğu bir ay yapıyor. Bu bereketler tabi müminler için bereketlerden istifade etmeye çalışmak lazım. allah Teala Hazretleri bu ayda kullarının rahmetiyle bürür. Rahmetini kullarının üstüne yayar, rahmet indirir güzellerine. Bu da efendim güzel bir şey. Allah'ın rahmetine mazhar olmak, Allah'ın rahmetine gark olmak çok güzel bir şey. Efendim biliyoruz ki bu ayda cennetin kapıları açılıyor, cennet süsleniyor, cehennemin kapıları kapanıyor. Şeytanların azılıları zincirlere vuruluyor, kulları azdırmasınlar diye fırsat verilmiyor onlara, engelleniyor. Efendim böylece hakikaten... Ee, rahmetin coşa geldiği, tecelli ettiği bir ay oluyor. Ve Allahu Teala Hazretleri bu ayda çok günahları evvelce işlenmiş hataları affı, ve mağfiret eder. Bağışlar o iftar vakti geldi mi Allahu Teala Hazretleri nice insanları affettiği, mağfiret eylediği lütfuna erdildiği kullar safına efendim geçiri verir. Efendim e, şa şakavetlerini saadete döndürüverir. Ee, güzel bir ay efendim bu bakımdan da eski suçların bağışlandığı, günahların affedildiği efendim bir ay ve yesteci bu fihi dua ve Allah bu ayda duaları kabul eder. Bu çok önemli. Duaların kabul olması çünkü dua edecek çok efendim konu var. Duaya çok ihtiyacı var ümmeti Muhammed'in. Türkiye'de, Türkiye'nin dışında efendim gariban mazlum, mağdur, makhur, esir. Efendim hakkı gasp edilmiş, efendim kendisine zulmedilen bir çok efendim kardeşimiz var. Mazlum, masum, içare efendim güç yetiremiyor. Zalim kuvvetli, mazlumlar da aciz. Efendim güç yetiremiyor. Cenab-ı Mevla'nın lütfundan başka bir dayanağı yok. Müminin mümine dua sunmak işte çok dualar e, etmek gerekiyor. Kendimize Annemize, babamıza, ninelerimize, dedelerimize, geçmişlerimize, ecdad-i ceddatu, akraba ve taallukatımıza, evlatlarımızın hayırlı evlat olmasına, memleketimizin efendim hayırlara ermesine, efendim berekete mazhar olmasına, iktisadi sıkıntılardan, siyasi bunalımlardan, efendim diğer efendim kötülüklerden korunmasına, düşmanların efendim fırsat bulamaması, kötülük yapamaması hususuna Yapılacak dualar çok böyle düşünüp gece gündüz Cenab-ı Hakk'a yalvarıp dua etmek lazım. Çünkü duaların kabul olduğu bir ay. Yenzurullahu Teala ila tenafusikum fihi ve yubahibikum melaiketeh. Meleklerini Allah net ediyor. Müslümanların Ramazan ayındaki gayretlerini, çalışmalarını, efendim böyle ibadetlerindeki o şevki, aşkı, Efendim e, sabahları erken e, gidişlerini camilere, efendim yatsılardan sonra teravihleri, tekbirler getirerek, salatu selamlarla efendim böyle güzelce eda etmelerini bunların hepsi coşturucu, güzel efendim haller, manzaralar, görünümler. Cenab-ı Hak bunları meleklerine gösterip efendim bak e, işte efendim mümin kulları ne güzel ibadet ediyorlar diye mübahat eyler, iftihar eyler, net eyler efendim över müslümanları ne kadar güzel. O halde biz de peygamber efendimizin tavsiyesi üzere kendimizden ortaya efendim bir şeyler koymalıyız. Bizden yana yapmamız gereken nelerdir diye düşünerek Cenab-ı Hakk'ın efendim razı olacağı hayırları, hayratu hasenat işleri yapma bir devlet içine girmeliyiz. Efendimiz böyle ikaz ediyor. kendimizden. Efendim gayrete gelin, Allah'a yapacağınız güzel ibadetleri arttırın, ortaya koyun diye tavsiye buyuruyor. Efendim bu çalışmaları yapmak lazım. Şimdi bazı insanlar belki bilmiyoruz, Türkiye'de tabi kandiller yanıyor. Elhamdülillah. Efendim minarelerden belli oluyor. Efendim Ramazan geldiği teravihlerden belki bazı yerlerde e, sahura kaldırmak için e, samimi muhitlerden Belki davul filan çalınıyor, eskiden çalınırdı her yerde. Şimdi her yerde olmayabilir ama kalabalık yerlerde olmaz. Belki samimi mahallelerde oluyordur, köylerde, mahallelerde. Yani Ramazan'ın geldiğini bilenler var ama kimisi de belki Allahu Teala Hazretlerinin bu mübarek ayından haberdar değil. Bu ayın efendim evsafı hakkında bilgisi yok. Efendim kendisi bir şey söylememiş kimse, camiye gitmemiş, duymamış, cumaya gitmemiş, öğrenmemiş, radyosunu açmamış, dinlememiş. Efendim çevresi bozuk bir çevre, dinle imanla ilgili insanlar yok, o da hiçbir şeyden haberdar değil. Ramazan mı değil mi, muhiti de böyle Müslümanların çok olduğu bir mühit değilse, İslami yaşantının olmadığı bir ise, hiç şeyden haberi olmadan... Efendim Ramazandan hayırlardan bereketlerden nimetlerden rahmetlerden haberi olmadan Ramazanı geçiriyorsa ne kadar fena? Şimdi burada bizim Avustralya'da efendim sekiz buçuk dönüm bir arazi almıştı arkadaşlarımız bir de içinde iki katlı bir ev vardı ama büyük muhteşem bir ev alt katını tamamen açtık direklerle takviye ettik. Efendim Güzel, yeşil, zeminli, hoş, sevimli bir mescit oldu. Tabi zaten e, nihayet bu şehirde Müslümanların adedi Türkiye gibi böyle her taraf Müslüman dolu değil. Adedi mahdut. Efendim, işte biraz da bir mütevazı olduğu için Garibanlar Mescidi falan diyerek kendi kendimize arada gülerek isim koyduk falan. E, namaz kılınıyor. Allah kabul eylesin. Hafız kardeşimiz geliyor efendim her gün. Efendim, Ramazan'ın taçıysa Kur'an-ı Kerim'deki o cüzden ayetler okuyarak teravih kıldırıyor, tatlı efendim, neşeli geçiriyoruz. Şimdi yakınımızda bir başka kasaba var, eskiden e, Cuma namazı kılınıyordu. Biz bir iki defa yaz çalışmaları yaptığımız sırada, aile toplantısı yaptığımız sırada işte en yakın cami nerede diye bakmıştık, 30-40 km mesafe tamam. Gidelim namazı şurada kılalım diye biz gitmiştik. Kapıyı biz açmıştık. Efendim bana nasip olmuştu e, cuma hutbesini okumak filan. Efendim böyle namaz kılmıştık. Sonra baktım orayı bile ellerinde tutamamışlar kiralık. Efendim yerin kirasını vermekten kaçınmışlar. Elden çıkartmışlar. Sahibi de satmış. Kalmışlar efendim yersiz yutsuz. Ben arkadaşlara dedim ki şunlara bir cami alıverelim. Efendim, e, Ramazan geliyor, bak istifade etsinler. Fakat oraya Cuma'ya, efendim, e, namaz kıldırmaya giden kardeşimiz, bir Cuma, kimse gelmeyiverince de kılamamış tabii, e, öyle namazını kılmış, gelmiş. Yani oradaki, yakında bir kasaba bu, oradaki Müslümanlar ilgilenmemiş. Yahu çalışın, etmeyin, eylemeyin, çabalayın, efendim, iyi edin vesaire filan dedik. Ama işte Ramazan geldi, ee, bir imdat bir yardım talebi de yok. Aman bize hoca gönderin. İşte biz evi açtık burada namaz kılalım diyen de yok. Efendim işte Ramazandan habersiz geçiriyorlar. Acıyorum. Yani e, biz gayret ettiğimiz halde onlar hiç gayret göstermedikleri için Cuma'ya bile gelmedikleri için işte 10-15 aile olan bir yermiş ama e, bir İslami bir şey de yapmıyorlar. Bakın bu hadisi şerifin sonunda peygamber efendimiz ne buyuruyor? Efendimse inne şakiyye men harume fihi efendim e, rahmetullahi azze ve celle veyahut men hurime fihi rahmetullahi azze ve celle aziz ve celil olan Allah'ın rahmetine eremeyenler işte asıl bedbahtlar şakiler, haydutlar eşkıya yani Efendim bahtsız, efendim, mutsuz e, insanlar işte onlardır. Neden? E, Ramazan'dan istifade edemediler diyor Peygamber Efendimiz. O durum e, bu e, kasabaya göre öyle uygun tabii. Ramazan gelmiş, teravih bile kılmıyorlar. Cuma gelmiş, Cuma'ya bile e, işte 40-50 kilometre uzaktan bir hoca geliyor, Cuma'yı kıldıracağım falan diye camiye bile gelmemişler. Eldeki caminin bile kirasını vermemişler. Efendim ya cami alalım dedik biz. O da olmadı Allah nasip etmedi. Efendim e, alsak da gel, e, tabii yapacak bir belki gelirler ama nasipte olmadı. Bak Ramazanları öyle mahrum geçiyor. Allah etmesin. Allah sevaptan, hayırdan, efendim güzel hallerden, güzel sevdiği razı olduğu durumlardan insanı cezalandırıp böyle mahrum duruma düşürmesin. Çok acı. Evlatlarımızın Kardeşlerimizin, akrabamızın, sevdiklerimizin, arkadaşlarımızın böyle Allah'ın sevmediği, rahmet ve lütuf eylemediği insanlar durumuna düşmemesi için tabii hepimizin çok çalışması gerekiyor. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet edilen diğer bir hadis-i şerife geçmek istiyorum. Efendim bu duaların müseccab olduğu ile ilgili bir hadis-i şerif olacak bu da. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki diyor Ebu Hüreyya radıyallahu anh selâfetün lâ türeddü davetuhun. Üç e, cins insan vardır ki onların duaları reddolunmaz. Birisi es hatta yuhtıra e, iftar edinceye kadar oruçlu oruçlunun duası reddolunmaz. Reddolunmaz. Ne kadar güzel yani iftar edinceye kadar oruçlu bulunduğu müddetçe Cenab-ı Nevla ona imkan veriyor, selahiyet veriyor, ruhsat veriyor, izin veriyor, lütuf ediyor, efendim fırsat veriyor, dua etsin, duası kabul olacak. İkincisi el imamul adilu, adaletli önder. İmam önder demek, lider demek, efendim başkan demek, hükümdar demek. Efendim işin başına getirilmiş, selahiyetli, kendisine itibar ve itaat edilen kişi demek. Onun da imamın da duası efendim reddolunmaz efendim e, çünkü Allah ona selahiyet vermiştir. Müminler de ona tabi olacaklar. Tabi olmadıkları zaman sorumlu vevali duruma düşerler tabii. Üçüncüsü e, tabii e, imam e, adaleti Yönetici, adaletli devlet başkanı, devletin efendim, mümin, adil efendim yöneticisi e, çok önemli duası da reddedilmiyor. Hazreti Ömer adaletiyle tanınmış bir kimse olarak misal verilebilir. Ömer bin Abdülaziz verilebilir. Osmanlı sultanlarından o mübarekler, fatihler efendim böyle mücahitler e, Nümune olarak verilebilir. Zamanımızda efendim dindar, e, dine hizmet etmek isteyen efendim yöneticiler e, misal verilebilir. Üçüncüsü de davetün mazlum, mazlum zulme uğramış olan insanın, onun da duası reddolunmaz. Yerfa Allahu fevkal gamam. Bunların dualarını Allah bulutların üstüne yükseltir ve yuftah leha ebvabu's sema ve avtu efendim e, semanın kapılarını onlar için açar veya semanın kapıları bu duaların önünde kapalı kalmaz açılır ve yekul rabbu e, ve alemlerin rabbi mevlamız buyurur ki ve izzeti izzetime andolsun ki le ensera neke ve ibade hayin ey mazlum Mutlaka ve muhakkak ben sana yardım edeceğim. Biraz vakit geçse bile bir sebeple, bir hikmetten dolayı efendim, biraz gecikmiş gibi, efendim, vakit geçmiş gibi olsa da o ihmal değildir, bir e, müddettir, hikmeti vardır Cenab-ı Hakk'ın o mühleti vermesinde. Ondan sonra mutlaka ben sana yardım edeceğim zalimden mazlumun intikamını alacağım, zalimi kahru mahvedeceğim e, demek oluyor. Hadis-i şerifin sonu böyle. Demek ki efendim, e, mazlum Müslümanların tam efendim bu yönden de duaları makbul. Dua edecek zamanı Ramazan, mazlumiyet var efendim, oruçluluk var, dualar makbul. Dünyanın her yerinde böyle bir e, tenni bakımdan, ilmi bakımdan ilerleyememiş, geri kalmış olan Müslümanlar sömürülüyor, eziliyor, efendim harflerle, iç karışıklıklarla efendim isyanlarla uğraştırılıyor. Acıyorum. Şöyle İslam aleminin durumuna bakıyorum. Azınlık oldukları ülkelerde Müslümanların zavallı durumlarına bakıyorum. Çoğunluk oldukları yerlerdeki sıkıntılarına bakıyorum. Allah ümmeti Muhammed'e rahmet eylesin diye dualar ediyorum. Evet bu hadis-i şeriften oruçlunun duasının e, iftar edinceye kadar makbul olduğu müjdesini de beyan etmiş olduk. Yine e, Ramazan'la ilgili olacak bu hadis-i şerifte. Ebu Hureyre radıyallahu ahten e, rivayet edilmiş. E, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki men ehtara yemen min ramadane min gayri ruhsatın e, ve la maradın lem yuftı yühti his havv ve insanehu. Bu hadis-i şerif efendim Buhari'de ve diğer Ahmed ibn Hanbel'in, Tirmizi'nin, Ebu Davud'un, İbni Mace'nin, Darimi'nin efendim kitaplarında kaydedilmiş, efendim Müşkat'ta olan bir hadis-i şerif. Efendim şimdi bazı kimseler ee, çeşitli sebeplerle oruç tutmayabiliyorlar. Müslüman Ahmet-i Billahi demiş kelime-i şehadet getirmiş Müslüman anneden babadan ama İslami terbiyesine almamış takvası yoksun eksik efendim e, dini bakımdan ibadetlerine bağlı değil gevşek yapmıyor efendim ibadetlerini tam muntazam bir şekilde ciddidir Müslüman olarak mütteki bir Müslüman olarak yapmıyor Şimdi böyle bir kimsenin durumu hakkında bu hadis-i şerif ve bu R radıyallahu anh'ın rivayet ettiği, efendim sağlam kaynaklarda yazılmış olan bir hadis-i şerif. Ma maalini söyleyelim. Men ehdara yemen min ramazan Kim ramazandan bir günü yemek yerse, oruç tutmaz, tutmadan geçirirse min gayri ruhsatin bir müsaadesi, mazereti vela maradın bir hastalığı olmadan. Yani hastalığı yok. Bir mazereti de yok. Ama Ramazan orucunu tutmuyor, yiyor. Yemek yiyor. Ramazanda oruç tutması lazım gelirken oruç tutmuyor, yemek yiyor. Tabi ruhsat ne olur? Mesela yolcu ise bir insan sefer, seferdeyken efendim, Ramazan orucunu tutmayabilir. Çünkü efendim yolculuğun sıkıntıları, meşakkatleri içinde belki iftar edemez. Belki yemek bulamaz. Belki... Tabii çeşitli sebepleri var. E, o e, yolcunun müsaferet halinde, seyahat halindeki yolcunun böyle bir e, ruhsatı var ki sonra öder. Yani Ramazan'da mazeretli olur. Ama tutsa da tut, olabilir. Tuttuğu takdirde tutması mümkün. Ama e, ruhsatı da var. isterse tutmayabilir de. Veyahut marat. Hastaysa, e, işte hastamız dolayısıyla tabibi, müslümi hazık. Bu kelimeleri unutmamak lazım. Ee, do, Müslüman bir doktor söyleyecek. Tabi Müslüman olmayan bir doktor belki orucun önemini, kıymetini bilmediği için belki de efendim oruca karşı olduğundan, Müslümana karşı olduğundan efendim, efendim tutma, sana dokunur filan diyebilir. Öyle değil. Müslüman bir doktor. İkincisi hazık bir doktor. Yani mesleğinde mahir. Hakikaten tutma, bu sana dokunur Oruç tuttuğun zaman sen zarar görürsün. Nereden biliyorsun? Yani hakikaten tecrübeli bir doktor mu? Doktor musun? Selahiyetli misin? Hazık bir doktor olacak. Yani hazık ne demek? Mesleğinde e, mahir, derin bir doktor olacak. Bir de Müslüman olacak. Şimdi bizim e, burada Avustralya'da e, hoca kardeşlerimizden birisi anlattı. Hocam diyor, efendim ilahiyattan benim talebem olur. Ee, hocam diyor, işte burada diyor şeyleri anlattım. Efendim, Avustralyalı, İngiliz'in birisine anlattım. İşte biz Ramazan'da oruç tutarız. Eee, yemek yemeyiz, su içmeyiz. Vay, peki ne vakitten ne vakitte? İşte sabah erken güneş doğmadan şu vakitten, akşam güneş batınca şu vakitte kadar. Hii, vay, bu kadar oruç tutulur mu, bu kadar az kalınır mı? Yani adam diyor, sanki sanıyor ki neredeyse, Böyle bunları yemezse insan ölecek. Hayır hiçbir şey olmuyor. Hatta daha uzun zaman aç kalanlar var. Yani insan böyle yemek yemeden oruç tuttu diye öyle bir başına öyle bir gelmiyor ama ölecek sanıyor yani kendisini. Sanki oruç tutsa ölecek. Öyle düşünüyor. Zor geliyor. Veyahut efendim işte şeytan usta bir aldatıcı olduğu için herkesin kafasına girer, aklını çeler bir mazeret uydurur, bir bahane bulur ona, sen işte bilmem ağır işte çalışıyorsun, bilmem şey, dizin titriyor bak, işte bilmem yoruluyorsun işini güzel yapamıyorsun vesaire bir bahane uydurur yani böyle e, böyle bahanelere ne denir? beynamaz özürü namaz demek daha doğrusu yani uyduruk mazeret, sağlam mazeret değil, Allah indinde Allah'ın kabul edeceği bir mazeret değil de işte ayar ayar bir fikirden doğan efendim aslında mazeret olmayan efendim kaytarma efendim kaçma kaçınma efendim vesilesi bazıları böyle bir bahane buluyorlar efendim bir şeyler söylüyorlar öyle herkesin efendim kendi kendine düşündüğü şey geçerli değil böyle geçerli olmadan hasta değil bir ruhsatı yok, bir özel dinin müsaade ettiği durum yok. Efendim, e, tutmadı. ne olacak? Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, böyle hasta olmadığı halde, sağlam bir sebep olmadığı halde, Ramazan'dan bir gün yemek yiyse insan, Ramazan'da herkes oruçluyken, e, oruç tutmasa, efendim, oruçsuz geçirse bir günü, efendim, onu ...bütün... E, ...dehir, savvı dehir denilen... ...yani yılın her gününü... ...oruçla geçirmek demek yani... ...bütün ömrü boyunca... ...bütün zamanını, bütün senesini... ...oruçlu geçirse... ...efendim... ...tutsa o ona karşı gelmez... ...yani Ramazan'dan... ...kaçıldığı bir günü... ...ondan sonra artık... ...telafi etmek imkanı olmuyor... ...neden kaçtı bir kere... ...fırsat elden gitti... ...onu yamamak, telafi etmek, onun e, sevabını tekrar kazanmak mümkün olmuyor aziz ve kardeşlerim. Onun için Ramazan'a sımsıkı sarılmak lazım. Hem de tabi orucun pek çok sıhhi faydası da var. Elhamdülillah benim, efendim arkadaşlarım bilirler... Ee, geçtiğimiz senelerden yakınında olanlar işte midemde rahatsızlık vardı bilmem e, şeker e, gibi e, bir takım rahatsızlıklar doktor arkadaşlar bizi muayeneden geçirmişlerdi aman şunun terhizi aman şuna dikkat hastalıklar vesaire e, ramazan gelince hepsi geçiyor hiçbir rahatsızlık kalmıyor efendim hatta hastalıklar tedavi oluyor ramazan muhteşem bir ay Maddeden de vücuda faydası var, tıbbi bakımdan da faydası var, ruhi bakımdan da faydası var. Sayılamayacak kadar çok faydaları var. Ee, allah onun için emretmiş. allah Teala Hazretleri kötü şey emretmez kullarına. Dilerse, emretse kimse ona herhangi bir şekilde niye bunu böyle emrettin diyebilecek durumda değil tabii. Allah ne dilerse ne emrederse kullar onu tutmak durumunda. Niye böyle emrettin ya Rabbi? Lübeck'te aleynel demiş mesela. Kâfirler efendim bilmem. Münafıklar peygamber efendimizin zamanında ya Rabbi niye bize savaşmayı farz kıldın? Efendim öyle şey olur mu? Yani Allah ne emrettiyse emri baş üstüne diye tutulması lazım. Ama Allah Teala azzetleri kötü şey emretmiyor kullarına efendim, iyiliğine, maddeten, manen, dünyevi bakımdan da faydalı olacak şeyleri emrediyor. Oruçta böyle faydalı şeylerden, şimdi o faydalı şeyi bir sebeple tutmuyor insan. İşi Allah'a itaat etmek olduğu halde kulun vazifesi Allah'a itaat etmektir. Allah'a itaat etmesi gerektiği halde itaat etmiyor. Efendim, e, tutmuyor. Artık onun sevabını sonradan pişman olsa aklı başına gelse dur ben şunu tutayım da efendim sevabını tamir edeyim kaçırdığımı efendim tekrar kazanayım diye uğraşsa bütün senesini oruçla efendim geçirse yine telafi edemez çünkü o zamanında olacaktı. Ramazan'ın özel zamanının faydaları vardı. O faydaları kaçırmış olduğundan artık onu bir daha elde etmesi mümkün olmadı. Tabii bir insan hiç niyet etmeden böyle oruçsuz geçse efendim borcu kalıyor. Ramazan'dan bir gün tutmadı, bir gün borcu kalıyor da sonra ödeyecek. Yani asrı başına geldiği zaman, uslandığı zaman, pişman olduğu zaman Allah'ın rızasını istiyorsa gözyaşı dökecek. Affet beni Yarabbi diyecek, kaza edecek. Yani tutulmayan oruçlar kaza edilir, kılınmayan namazlar kaza edilir bu dünyada. Ölmeden, evet, bu dünyadayken gene o borcunu ödemeyi emrediyor Allah. Tutunmayan oruçların ödenmesi de fazdır, kılınmayan namazların ödenmesi de fazdır. Yani o da Allah'ın emridir. Tutamamıştım ya Rabbim, o zaman çok delişmendim, çok akılsızdım, idrak edememiştim. Şimdi akıllandım, dünyayı anladım, hayatı anladım. Şimdi artık iyi kulun olmak istiyorum. Tamam, o eski kılmadıklarını kıl. Tutmadığın oruçları tut. Yani onların ödenmesi de farzdır. Ama tabi sevap artık o vaktinde, vaktinde kılınan sevabı e, vaktinde tutulan orucun, orucun sevabını elde edemez. Biliyorsunuz bir insan efendim cemaatinde mesela çok sevabı var. Evde namazını kıldı. Camide kılmadı. Camide kılsaydı 27 kat sevap alacaktı. Evde kıldı bir kaç sevap alıyor. Eğer mahalle mescidinde namaz kılarsa 27 kaç sevap alır. Cuma namazı kılınan bir camide kılarsa namazını o vakitin namazını efendim o zaman 50 kaç sevap alır. E, gidemedi, kılmadı, tembellik etti, kaçıldı, bilmem e, televizyon seyretti, kaçtı okudu, vakti efendim fırsatı şeytan efendim geçirdirdi, kılmadı. E, şimdi evde kıldı 20 Yedi de bir gibi oluyor. Gitseydi de 27 kat sevap alacaktı, 50 kat sevap alacaktı. Şimdi burada bir sevap alıyor. Birisi bunu bildiği için, bu hadisi şeriflerde böyle anlatılmış bir hakikat. Birisi bir namaza gidememiş, iyi salihlerden bir kimse. Efendim, e, sonra aynı namazı 27 defa kılmış evinde. O sevaba erişti mi acaba? Gece rüya görmüş uyuduğu zaman rüyada bakmış ki önde bir mübarek atlılar güzel bir amaca doğru at koşturuyorlar güzel bir yere hızla gidiyorlar. Bu da onlara yetişmek istiyor o da atını koşturuyor ama onların çok gerisinde kalıyor o ötekiler çok ileride Allah Allah ne kadar e, dehlediyse atını kamçıladıysa yetişemiyor ötekilerin yanına arkasında kalıyor. Öndekilerden bir tanesi dönmüş demiş ki Siz, sen boşuna uğraşma yani ne kadar koştursan bize yetişemezsin çünkü biz namazı camide kıldık demiş. Yani demek isteniyor ki bu rüya ile efendim e, camide kılmak 27 kat sevap evde peki 27 defa o namazı kılsa o sevaba erişebilir mi? Gene er erişemez çünkü işte o önde giden atılar gibi olur. O her şeyi vaktinde yapmak lazım emredildiği şekilde yapmak lazım. Emredildiği usul üzere zamanda yapmak lazım. Namazın evvel vaktinde kılınması çok önemli. Bu bir edeptir. Bir terbiyedir. Müslümanın bu edebi, bu terbiyeyi, bu alışkanlığı kazanması lazım. Kendisine bunu kural haline getirmesi lazım. Allah ne emrettiyse onun emrettiği veçh ile yapacağım emri kendi keyfine göre değiştirerek değil Allah'ın emrettiği şekilde yapacağım demesi lazım. Allah'a itaat etmesi lazım. İtaatli olması lazım. Semina ve eta'na demesi lazım. Ne demek semina ve eta'na? Ya Rabbi emirlerini duyduk, emrin başım üstüne itaat ettik, uyduk, aynen uygulayacağız. Kabul Ya Rabbi demek. allah Teala Hazretleri kulluğu güzel yapmaya Cümlemizi muvaffak eylesin. Bu güzel ayın, bu mübarek ayın, bu şerefli ayın, bu feyizli ayın maddi manevi güzelliklerini sezip tadıp onlardan e, kısmetini, hissesini eksiksiz almayı nasip eylesin. Cümlemizi cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. E, bütün ümmeti Muhammed'e umumi olarak e, rahmetiyle tecelli eylesin. Hastalarınıza acilen şifalar, devalar bahşeylesin. Dertlerimizin dertlerine çareler ihsan eylesin. Mağdur kardeşlerimizi mağduriyetten, mazlum kardeşlerimizi zulümden kurtarsın. Eski kardeşlerimizi esaretten halase eylesin. Hürriyetlerine kavuştursun. Efendim, gemirlerimizin muratlarını ihsan eylesin. Cennetiyle, cemaliyle cümlemizi müşerref eylesin. Hem dünyada hem ahirette aziz ve bahtiyar eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.